Nurluyuz imanlıyız, erici halktanız, Mustafa'nın yanında birer his kullarız. Nurluyuz imanlıyız, erici halktanız, Mustafa'nın yanında birer his kullarız. Rabbimizden ferman indi, baş eğmesen kafire Direniş safer bizindir, inanmışız bir kere Rabbimizden ferman indi, baş eğmesen kafire Direniş safer bizindir, inanmışız bir kere Dalları oyup etseler birer zinan Allah nurunda Baat etmiş bize Kur'an Dağları uyu beseler birer zindan Allah nuru, tamamlar Baat etmiş bize Kur'an İnsan üstü dilen iştir Kafkas Adı çeçen mücahiddir Destan yazar her çağda İnsan üstü Dilen Kafkasya dağlarında Alı çeçem mücahittir Destan yazar her çağda Çerefsizce Yaşamaktan Men etmiştir Kendini Kafkasya dağlarında Cihat eder her ahi Yaşamaktan Men etmiştir kendini Kafkasya dağlarında And He is the All-Hearer.